Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz eşim hocası için söylemiş. Her zaman bana hakkım sana haram olsun diyor. Onun böyle deme hakkı var mı? Her hizmetimi, her hizmetini görmeme rağmen bana böyle söylüyor. Evet. Haklar mutlaka karşılıklıdır. Nasıl? erkeğin kadın üzerinde hakkı varsa, kadının da aynı şekilde erkek üzerinde hakkı vardır. Eğer biri bir kadın vazifesini yapıyor, gereğini yapıyorsa bu durumda karşısındaki eğer hakkımı sana helal etmiyorum diyorsa aslında kendine zulmüyor diyor. Neden kendine zulmüyor? Nimeti görmediği için. Bu nimete şükretmesi gerekirken, hakkımı helal etmiyorum demek ne demektir? Oysa hanımına teşekkür etmesi gerekirdi. Allah'a da şükretmesi gerekirdi. Bunu yapmak yerine, hakkımı helal etmiyorum. Ne hakkı? Böyle hakkı olmaz. Bu yanlış, tam tersine hanımının hakkına riayet etmemiş olur. Teşekkür etmesi gerekene, bir de böyle bu şekilde sıkıntı eğer veriyorsa, kadının hakkı ona geçer. Kadın hakkını helal etmezse onun için hiç de iyi olmaz. Bunu anlaması gerekir. Onun için kadının da herhangi bir endişe duyması doğru değildir. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa sanki koca her türlü hakka sahiptir de öteki hiçbir hakka sahip değil. Her türlü Vazifesini yapıyor. Bununla beraber bir de hakımı helal etmiyorum. Sanki hakkını helal etmeyince kurtuluşu yokmuş gibi e, anlamış. Daha öncekiler öyle anlatıyordu zaten. Yanlış. Her birinin vazifeleri vardır, yapması gerekenler vardır. Bununla beraber bir de eşlerin birbirine teşekkür etmeleri gerekir. Birbirini nimet olarak görmeleri gerekir. Bunun içinde Allah'a ayrıca şükretmeleri gerekir. Karşısına da arasındaki de teşekkür etmesi gerekir. Bunu yerine etmiyorum demek yanlış bir şeydi. Büyük bir yanlış. Evet. Efendim İstanbul'dan Seyhan Tığlı. Hocam ben çok huzursuzum. İbadetlerimi yapıyorum. Acaba haram lokma mı yiyorum? Bana yardım edin. Çocukların başka yerde. Ben başka yerde. Nefsime haber anlatamıyorum. İyi ki Rabbim sizi buldurdu hocam. Evet. Huzursuzluk başka bir şeyden kaynaklanıyor. Huzursuzluk gerçek manada Allah'ın huzurunda duramadığımızdan dolayıdır. Zaten içmi üzerinde huzur. Huzurda olmak. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmak. Eğer Allah'ın huzurunda olduğumuzu tadarsak, biz ayrı yerde, çocuklarımız ayrı yerde olmuş olsa bile, Allah'a onları emanet ederek bizim huzurda durmamız gerekir. Onların da Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamamız gerekir. Hiç kimse kuruna Allah'tan daha yakın değildir. Allah onlara yakındır. Onların sahibi, bizim de sahibimiz yine Allah'tır. Onları da Allah'a emanet etmek gerekir. Huzursuzluğu gidermek için Allah'ın huzurunda durmak gerekir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum. Bana düşen senin rızanı kazarmaktır, sevgini kazarmaktır, sana kul olmaktır, avd olmaktır deyip gözünü, gönlünü o Allah'ın rızasından, sevgisinden ayırmamaktır. Böyle bir durumda huzuru bulur. Allah gönüle sekineti indirir, sükuneti indirir, o gönül sükun bulur. Bunun için yapılması gereken şey Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. İster öyle buyurdu ayet kerimede, Nerede olursanız olun, istettik başınızda ister. Başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Unutmadığımızda huzurda oluruz. Huzurlu oluruz. Bununla beraber huzuru bulur. Etrafımızdaki insanlara da o huzuru veririz inşallah. Evet. Efendim, Sparta'dan dervişleriniz. Selamünaleyküm efendim. Aleyküm selam. Biz şu an Sparta'da çalışan gurbetçi der dervişleriniziz. Sizi çok seviyoruz. Sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizde, buna beraber gürbeçi olan bütün kardeşlerimizde, bir de Esparta'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi onların üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Serap ve Elif sizi üzdüğümüz her an için sizden özür diliyoruz. Biz sizin bir tebessümünüze canımızı verebilecek kadar sizi çok seviyoruz. Bize hayat veren sizsiniz. Varlığınızı hamdolsun. Serap ve Elif size kurban olsun. Allah razı olsun. Elbette ki kardeşlerimizin güzelliğine, güzelliklerine seviniyoruz. Eksik olunca, yanlış olunca elbette ki üzülüyoruz. Bu da tabii ki bizim irademizin dışındadır. Bizi sevindiren şey, kardeşlerimizin, bizimle beraber olanların, insanın, ümmet Muhammed'in Rabbine dönmesidir. Rabbini sevmesidir. Rabbim Allah'tır demesidir. Allah'a sen benim subhan olan Rabbimsin. Eala olan, yüceler yücesi olan Rabbimsin. Ben de senin aciz kulunum, günahkar kulunum, hatalı, kusurlu, zayıf kulunum. Bununla beraber Resulullah Efendimizin istiğfar ettiği gibi günahlarımdan mağfiretine sıkınıyorum. Gazabından rahmetine soğunuyorum. Senden yine sana savunuyorum. Evet Demeleridir. İnşallah hep beraber böyle kul olmaya çalışacağız. Rabbimize boynumuzu bükeceğiz. Eksiklerimizi de göreceğiz. Yanlışlarımızı de göreceğiz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışırken günahlarımıza da istiğfar etmeye tövbe etmeye çalışacağız. Bununla beraber bir de Rabbimize koşacağız. Aşkla, muhabbetle, severek, aşkın peşinde koşacağız. Rabbimizin sevgisini evet, kazanmak için çaba gayret sarf edeceğiz. Tavrımızı koyacağız. Nefse karşı, şeytana karşı, dünyaya karşı. Bizi Allah'tan alı koyan her şeye karşı o tavrımızı koyacağız. Öyle ki ya Rabbi seni seviyoruz dediğimizde ciddi ve samimi olmuş olalım. İnşallah kardeşlerimiz zaten böyledir. İnşallah böyle olmaya çalışacağız. Birbirimizi Allah'ın sevgisini, rızasını, yakınlığını, ebedi hayatımızı kazanmaya davet edeceğiz. Birbirimizi cennete davet ederken cennet yolunda bir de birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimize rahmet olacağız, birbirimize aşk olup muhabbet olacağız. kulun büyüklüğü onun kamil oluşu ne evet, neyle ölçülür imanıyla ölçülür Allah'a olan sevgisiyle ölçülür Bu durumda bize düşen Allah'a olan imanımızı sevgimizi aşkımızı muhabbetimizi artırmaktır Allah'ın sevdiği şeyi yaparak bu muhabbeti artırmaktır Rabbimize koşmaktır Rabbimize firar etmektir birbirimizi evet Rabbimize Allah'a davet etmektir. Birbirimize rahmet olmaktır. Aşk olup muhabbet olmaktır. İnşallah birbirimize evet böyle muammerede bulurup birbirimize iman oluruz. Hidayet oluruz. Aşk olur, muhabbet oluruz. Birbirimize duacı oluruz. Evet. Efendim bir izlenimiz Ümre'ye gitmek istiyorum. Eşimin parası olmasına rağmen bana param yok diyor, bana sorumluluk var mı? Evet, kesinlikle sorumluluk yoktur. Evet, Hac ibadetini, ömre ibadetini veya zekat ibadetini, sadaka, infak ibadetini yaparken kul, kendi malından sorumludur. O mali varsa, gücü varsa sorumludur. Değilse, sorumlu değildir. Eşinin malının, parasının olması, onu sorumlu hale getirmez. Zaten vermiyor söylediği gibi. Ama mutlaka o aşk, o muhabbet, yani hacca, ömreye gitme aşkı, muhabbeti devam etsin. Allah bir kapıyı açar. Bu bütün kardeşlerimiz için böyledir. Allah'tan isteyelim. Allah'tan kurulmayı isteyelim. Allah'ın davetine icabet etmeyi isteyelim. Öyle burada Ayet-i Kerime'de o beyti, Allah'ın Beytini, Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır dedi. Allah'ın hakkını yerine getirmek için evet, imkanı Allah'tan istemelidir. Allah imkan yaratır. Kul bundan emin olmalıdır. İmkansız gibi görünse de kardeşlerimiz dua etsin. Evet, Allah bu imkanı evet, görecekler, verecek. Verir Allah. Bundan emin olsunlar. Bugün vermez, yarın verir. Yarın vermez, öbür günü verir. Duamızdan vazgeçmeyen, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir kul dua ederken, duam kabul olmadı, Rabbim vermedi. Onun için duam kabul olmadı. Diyene kadar, onun duası kabul görmeye layıktır. Kabul görür demektir. Ne zaman ki böyle söyledi, duasından vazgeçti, o zaman dua kabul olmuyor. Yoksa Allah duayı reddetmez son nefese kadar isteyelim inşallah. Evet. Efendim bir selamünaleyküm, Aleyküm ey gönlümün efendisi. Aleyküm Sizi çok seviyorum. Gücümün yettiği kadarıyla size derviş olmaya çalışıyorum. Sorum ben bir bayan olarak eşime gerektiği kadar saygılı davranamıyorum. Bu konuda sizin nasihatinize ihtiyacım var. Allah bir an bile bizi sizden ayırmasın inşallah. Amin. İnsan saygıyı da, sevgiyi de kendisi kazanıyor. Kendisi saygıya, sevgiye layık oluyor. İnsan sevdiği kadar sevgiye layık olur, saygı gösterdiği kadarıyla saygıya layık olur. Farz edelim ki karşımızdakinden sevgi ya da saygı görmedik. Biz de onun gösterdiği o tavırla oraya muamele edersek, Ondan bir farkımız kalmaz. Varsın, farz edelim ki öyle görelim. Saygı gösteremiyoruz. Bu durumda saygıya layık göremediğimiz içindir. O tavrımız, o hareketimiz. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? Anlamamız gerekir ki, biz saygı gösterirsek saygıya layık oluruz. Sevgi gösterirsek, sevgiye layık oluruz. Herkes kendisine yakışanı yapar. Bize düşen güzel yapmaktır. Güzel yapmak sevmek ve saygı göstermektir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir. Elbette ki eşine sevgiyi, saygıyı göstermeyen bizden değildir. Erkek olsun, kadın olsun. Erkek de sevgiye, saygıya layıktır. Kadın da sevgiye, saygıya layıktır. Eğer sevgiye layıksa, saygıya da layıktır. Çünkü saygı sevgiyi korur. Eğer Saygı görmek istiyorsak, sevgi görmek istiyorsak bu durumda bizim sevgi gösterip saygı göstermemiz gerekir. Bu durumda Allah katında da hem sevgiye hem saygıya layık oluruz. Kullar birbirine sevgi saygı gösterince Allah'tan sevgiye saygıya layık olur. Evet öyle buyuruyoruz ayet-i kerimede. O gün, o kıyamet gününde onlar selam ve hürmetle karşılanırlar sevgi ve saygıyla karşılanırlar. Bu dünyada da böyledir. Birbirimize eğer sevgi, saygı gösterir, birbirimize selam olur, selamet olursak, yani Rabbimiz de aynı şekilde hem ölürken, hem kıyamet yerinde, hem ahirette, cennette kullarını öyle karşılattırır, selam ve saygıyla karşılanır, layık olur. Her ne muamelede bulunursak Allah'ın kullarına muttaka o muameleye de layık olmuş oluruz. Onun için kim ne yaparsa yapsın bize düşen sevmektir, bize düşen saygı göstermektir, bize düşen evet, karşımızdaki ne, kim olursa olsun bu fark etmiyor. Etrafımızdaki insanlara hayır olmaktır, nimet olmaktır, ikram olmaktır. Güzellik olmaktır. Cennet olmaktır. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz. selamünaleyküm. Aleykümselam. Müminleri yardımıyla kıyam ettiren Rabbime hamd ederim. 15 Temmuz gecesi evimize çok yakın bir meydanda 17 kardeşimiz şehit oldu. Bize şöyle nakledildi. Kardeşlerimiz yere düşmüşse yardıma koşuyorduk onlar sevinçli bir heyecan içinde helalleşiyorlardı. Ne yardım istediler ne ambulans beklediler. Hemen ölüme yöneldiler. Hocam kardeşlerimizin yaşadığı o demleri anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Söyledim. Şey başta Olayları, meseleleri, Allah'ın bizi tabi ettiği imtihanları okurken ayet olarak okumamız gerekir. Memleket gerçekten zor günlerden geçti inşallah. Mutlaka Allah'ın yardımını görmek lazım. Kullar yaptı demek doğru değildir. Allah işi kullarıyla yaptı. Kullarına yardım etti. Nasıl yardım etti? Gönüllerine o sekineti vererek, o muhabbeti vererek, o korkuyu, endişeyi gönüllerinden gidererek. Hadi kulum karşı koy dedi. Hadi gerekeni yap dedi. Evet. Tanka, topa, uşağa, Karşı koy dedi. imani var. Bunun karşılığında ölüm var, şehadet var dedi. Onlar şehadete böyle koştu. Onun için o korkusuzca davrandılar. Ama eğer Allah gönüllerine o cesareti vermeseydi, o ölüm aşkını vermeseydi, ölüme giderken severek gidiyor, koşarak gidiyor. Yani apaçık Allah'ın tecellisi ortadadır. Bunu görmek gerekir. Şimdiye kadar belki dünyada böyle bir şey olmamıştır. Söyledim, bunun sebepleri var. Allah bu milleti buna layık gördü. Neden dolayı? Ümmet Rabbine döndüğünden dolayı, Rabbinin hesabını yaptığından dolayı, Müminlerin, dünya müminlerinin, Müslümanların hesabını yaptığından dolayı kendisine gelenleri, hicret edenleri, muhacirleri, Suriye'den, Irak'tan, başka yerden gelenleri kardeşi olarak görüp o ensar tavrını gösterdiklerinden dolayı, onların duasını aldığından dolayı tek kelimeyle Rablerini sevip Rablerini tercih ettiklerinde dolayı evet, Rableri onlara ne yaptı? Yardım etti. Şeytan, iblis ve iblisle beraber olanlar, evet. Yahudisidir, Hristiyanidir, Amerikasidir, İsrailidir, Fransasidir, İngiltere'sidir, hepsi bir bütün, küfür tek bir millettir buyurdu. Başlarında da iblis var. Kendisiyle beraber olanları zaten cehenneme sürüklüyor, bununla beraber dünyayı da, müminlerin yaşadığı yeri de cehenneme çevirmeye çalışıyor. Kendileri için cenneti hazırlamaya çalışırken dünyada, ahirette değil, dünyada, dünyayı cennete çevirmeye çalışırken müminlere de dünyayı cehenneme döndürmeye, çevirmeye çalışıyor. İblis'in neden böyle bir derdi vardı, böyle yapıyor? İnsanlar küfürde olsun diye, küfürdekilerini görüp öfsün diye, onların yaşadığı hayata meyletsin diyedir. Ama Allah müminlere yardım etti meleklerle yardım etti. Öyle vurdu Bedirah Savaşı'nda. Allah onları sizin gözünüzde az gösteriyor. Sizi onların göz, gözünüzde gözünde az gösteriyordu ki olmasını takdir ettiği bir işin olması için, savaşın olması için Allah böyle yapıyordu. Demek ki Allah gönüllere ne yapıyor? Bir işin olması için gönüle böyle vahy ediyor, böyle gösteriyor. Müminlere neyi gösterdi? şehadeti gösterdi. Şehadetin en büyük nimet olduğunu gösterdi. Dökülün yollara. Tankın önünde durun. Korkmayın dedi. Ben sizinle beraberim dedi. Müminde korku kalır mı? Kalmadı bu korku. Endişe kalmadı. Bununla beraber onlar şehadete layık oldum mu? Allah şehadete layık gördü. O anda olmaz neyi görür? Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Ölen hiç kimse geri gelmek istemez. Allah yolunda ölenler ayrı dedi. Onlar hariç, şehitler hariç dedi. Allah yolunda şehadete ermiş. Şehit denilmesinin sebebi budur zaten. Onlar tekrar tekrar Allah yolunda ölüp tekrar geri gidip bir daha ölmek isterler. Bunun bir sebebi var. Şahit olduklarından dolayı neye şahit olmuş? O anda o Allah yolunda ölenlere bu has bir durumdur. Allah bir perdeyi açar, cemalini şahit kılar onu. Müşahede ettirir, öyle öbür tarafa gidiyor. Bunu tattığı için tekrar tekrar gelip tekrar Allah yolunda ölmeyi istiyor. Evet, Şahadete ermeyi istiyor. O andaki hal bambaşka bir şeydir. Aşkla ölüme gitmektir bu. Dedim ya Allah nasip etti. gönüle verdi. Onun gönlü, gönlü üzerindeki o perdeyi kaldırdı. Araladı onu. Yoksa bu millet sokağa dökülemezdi. Tamamen Allah'ın yardım edir. Hadi kulum gerekeni yap. İnşallah bundan sonra olursa aynı şeyleri olur. Artık iblisin İblisle beraber olan varım, beli kırılmış durumdadır. Ama diridir. Ama diri de kırılmış yalnız. Allah'ın yardımı karşısında hiç kimse duramaz. Allah müminlere yardım etmiştir. Müminleri desteklemiştir. Karşısındaki iblisi, iblisin arkadaşlarını, ordularını da ne yapmıştır? Evet, mağlup etmiştir. Buna beraber rezil, rüsva yedip diz çöktürmüştür. Bu sadece böyle bir örgütün savaşı değildir. Böyle düşünmek zaten yanlış olur. İman ile köfrün savaşıydı bu. Daha doğrusu İslam ülkelerinden kalan son kaleyi evet, yıkmak için köfrün yaptığı bir saldırıdır, bir savaştır. Ama müminler Allah'ın yardımıyla Savaşı bertaraf etmiş. Bütün dünya Müslümanlarına yardım etme imkanı olmuştur. Buna beraber bütün İslam ülkelerine, müminlere, Müslümanlara umut olmuştur. Kazanma umudu olmuştur. İnşallah onlar da bu şekilde örnek alır. Dik durup ölmesini bilir. Sonuçta ne olursa olsun, mutlaka Allah bizi huzuruna davet edip öleceğiz. Mesele Allah yolunda olmaktır. Gerektiğinde de ölmektir. Allah yolunda olanlar Allah yolunda ölmeyi de bir şeref olarak bilir, şehadet olarak bilir, en büyük nimet olarak bilir ve bunun gereğini gerektiğinde de yaparlar. Yapmalıdırlar. Hamdolsun bütün müminler, Müslümanlar, bu memlekette yaşayanlar Allah'ın kendilerini sevdiğini gördüler ve anladılar. İşi yine imandan anlaması gerekir. Rablerinin kendilerine yardım ettiğini gördüler. Orada o tankların önüne geçenler, o silahların önüne geçenler de bunu bütün şiddetiyle tatlı. Korkusuzluğu tatlı. Allah'ın gönüllerine sekineti, o nur sekinet durunu indirdiğini tattılar. Bunu yaşadılar. Bu onlar için Allah'a yakınlık oldu. Allah için tavrını koyan herkes için bu sekinet aynı şekilde gönüle öyle inmiştir. İstisnasızdır bu. Ben itiraz ediyorum diyen herkesin gönlüne Allah bu sekineti indirdi. Hatta öyle ki ölümü göze alacak kadar hiç ölümü düşünmeyecek kadar Nerede inceyse orada kopsun diyecek kadar o sekiniti onların gönlüne indirdi. Evet. Herkes bunu tattı. Hamdolsun. Allah rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli edip muamelede bulundu. İnşallah bu şerefi taşırız. Bu şerefi hem kendi üzerimizde taşırız, hem bütün dünya müminlerine, Müslümanlarına da taşırız. O desteği, o yardımı da onlara evet yaparız. Bir ve beraber oluruz. Kardeş oluruz. Bundan sonra birileri çıkıp eğer tefrika yaparsa, ayrımcılık yaparsa, terörü desteklerse, yanlışı desteklerse, sebep olarak neyi gösterirse göstersin, düşmanlık tohumunu ekerse, asla bu tavizi vermemek gerekir birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bozulmasına asla müsaade etmemek gerekir. Bunu yapanlara evet. Bak kardeşim, iblisten, şeytandan yana duruyorsun. Evet, müşrikten, kafirden, Yahudi'den, Hristiyan'dan yana duruyorsun. Bunu böyle yapma. Bu tohumu burada ekemezsin, yeşermesine müsaade etmem, etmeyiz dememiz lazım. Ne adına yaparsa yapsın, isterse bunu İslam adına yapsın, ister bunu Türklük adına yapsın. Kürtlük adına yapsın, Araplık adına yapsın, mezhep adına yapsın, tarikat adına yapsın, ne adına yaparsa yapsın o fark etmiyor. Asla buna müsaade etmemek gerekir. Bu tavizi vermemek gerekir. Edepli ol demek gerekir. Edepli ol bu fitne tohumunu burada ekemesin. Buna müsaade etmem demek gerekir. İnşallah hep beraber bunu yapacağız. Bir ve beraber olacağız. Bu fitneyi çıkaranlara da kim olursa olsun fitne nereden gelirse gelsin ona da hep beraber mali olmaya çalışacağız. Fitne olunca yaşadık bunu. Yıllardır bunu yaşıyoruz. Sıkıntıdan başka ne gördük? Allah için mümin feraset sahibidir. Bakıp öyle konuşmalı, öyle söylemelidir. Sıkıntıdan başka ne yaşadık? Kandan başka, göz yaşından başka ne gördük? Ne faydası olduğu bize söylesin. Biri çıkıp söylesin, şu faydası da oldu desin. Var mıydı bir fayda? Hayır. Sadece kan gördük, gözyaşı gördük, feryatlar gördük, sönen ocaklar gördük, anasız, babasız kalan evlatlar gördük. Değil mi öyle? Dul kalan kadınlar gördük. Sadece feryat, sadece gözyaşı gördük. Kim, yaptı, kim yapıyor böyle? Kim bu düşmanlığı insana yapıyor? İblis yapıyor. Şeytanlar yapıyor. Şeytanlarla beraber olanlar yapıyor. Buna müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Söyledim. Küfür tek bir millettir. Mümin böyle bakar, böyle görür. Müminler de bir beden gibi olmalıdır. Acısını aynen tadıp yaşamalıdır. Evet. İnşallah bundan sonra bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, birbirimizi seveceğiz. Şeytanın tuzağına düşmüş olanları da uyarıp ikat edeceğiz. Onları da şeytanın elinden, iblisin elinden kurtarmaya çalışacağız. Allah'a davet edeceğiz. Allah'ı sevmeye, Allah'a kul olmaya, abd olmaya, ebedi hayatımızı kazanmaya davet edeceğiz. İşimiz bu. Dünyayı parsellemeye gelmemişiz. Burada bir saltanat sahibi olmaya gelmemişiz. Memleketler, devletler böyle işgal etmeye ya da fethetmeye ya da memleket kurmaya gelmemişiz. Dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır buyurdu. Biz Allah'ın misafiriyiz yeryüzünde. Allah bizi dünyaya kendisini abd olalım, kuğru olalım, rızasını kazanalım. Hazreti insan olalım diye göndermiş. Güzel yapalım diye göndermiş. Güzellik bu değildir. Evet. Mümin mutlaka imanıyla bakar, ferasetiyle bakar, basiretiyle bakar, Allah ile bakar, Resulü ile bakar, Kur'an ile bakar. Bakmalıdır, bakmak zorundadır. Yoksa Mümin olmaz. Yoksa Rabbini ciddiye almamıştır. Peygamberini ciddiye almamıştır. Bakınca neyi görecek? Allah Rahman ve Rahim'dir. Kullarına, mahlukata karşı. Evet, Resulullah Efendimiz alemlere rahmet. Mezzete evet, düşen o. Allah'ın rahmanlığını, rahimliğini üzerimizde göstermektir. Birbirimize rahmet etmektir, merhamet etmektir. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimizin Evet, izinde yürüyüp ona tabi olmaktır. Etrafımıza, insanlara, insanlığa önce kendimize evet, rahmet olmaktır. Kim bunun dışında kalırsa evet. İblise, şeytana tabi olmuştur. Rabbini kaybetmiştir, kendini kaybetmiştir, insanlığını kaybetmiştir. İnsanlığını kaybedenleri desteklemek onlardan olmak demektir. Ne el kerimede? Zulme meyletmeyin. Zulmetme demiyor. Zulme meyletmeyin. Zalimlere etmeyin Yoksa sonra evet, o ateşte siz de yanarsınız. Ateş size de dokunur. Siz de ateşin içine girersiniz. Onların ateşinin içine girersiniz. Hem dünyada hem ahirette. Bu azap ahirete kalmaz. Dünyada da onun içine girersin. Onun ateşiyle yanarsın. İnşallah kendimize geleceğiz. Kendimizi toparlayacağız. Bir, müminin nasıl durması gerekiyorsa öyle duracağız. Her fitne karşısında, her terör karşısında, her bela karşısında, her saldırı karşısında. Eğer müminlere saldırılıyorsa birileri ilahlık taslayıp ben senin rabbinim diyorsa Allah'ın Rab olduğunu kabul edenler onları kabul etmez. Rabbim Allah'tır der. Rabbim ne dediyse o Yok. birlerin peşinden gidiyorsa bu durumda onu Rab edilmiştir, onu peygamber olarak kabul etmiştir. Birbirimizi evet, Allah'a davet ediyoruz. Resulüne davet ediyoruz. Evet. Kur'an'a davet ediyoruz. Başka yol yok. Başka hidayet yok. Başka Allah'ın ipi yok. Evet. Onların halini tarif etmek mümkün değil. Ancak onu tatmak lazım. Allah'ın cemalini müşahede edenler, onların ne tatlılığını bilir. Başka da onu anlamak mümkün değildir. Hamd olsun. Şehadet onlara mübarek olsun. Gerektiğinde, her bir mümine Allah bu şehadeti nasip etsin, ikram etsin inşallah. Bu imkanı versin inşallah. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. O Allah'a söz verenler. Bir kısmı sözünü yerine getirip o sadakati göstermiş Allah yolunda canlarını kurban ettiler. Diğerleri de o sözünde sadık olanlar da sırasını bekliyor. Sıramızı bekleyelim. Şehadet gelsin veya gelmesin. Geldiğinde Allah yolunda ölmeyi Şehit olmayı isteyelim Eğer Allah diyecek bir memleketimiz Bir evimiz yoksa Allah diyemeyiz Allah'a kul olabilecek Bir memleketimiz yoksa Kulluk yapamayız Onun için Yeryüzü Resulullah Efendimiz için mescit kılınmış Bu memleket bizim için mescit Sadece bizim için değil Dünyanın neresinde olursa olsun biri bir sıkıntı yaşarsa kapımız da açık olmalı, gönlümüz de açık olmalıdır. Bunun dışında birileri bir şey söylerse, söylüyorsa bu durumda bilmemiz gerekir ki o da şeytandan yana, iblisten yana durmuştur. Bu tavizi artık vermemek lazım. Bunu anlamak lazım. Kimsenin böyle gelişi güzel, konuşmasına da müsaade etmek doğru değil. Hemen söylemek lazım. Kimden yanasın? Kimden yanasın? Olduğu gibi mertçe söyle. Senin hedefin nedir? Senin amacın nedir? Senin gayen nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun? Evet. Ne buyurdu ayet kerimede? Sen Allah de. Bırak o batağa batmış olanlar, battıkları bataklıklarında oynasınlar. Onlar batıyor. Bize düşen Allah demektir. Rabbim ne dediyse o, Resulü ne dediyse o, veli bataktadır. Çıkmaya davet ediyoruz. Gelmiyorsa bırak orada oynasınlar dedi. Bırak batsınlar. Batıkça cehennemi boyluyor. Kendine zulm ediyor. Yazık ediyor kendine. Evet, Allah bizi zalimlerden eylemesin. Zalimlerden yana olanlardan eylemesin. Amin. Zulme, zalime meyledenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kardeş eylesin. Birbirini sevenlerden eylesin. Amin. Allah'tan yana, Resul'ünden yana, Hak'tan yana duranlardan eylesin. Amin. Hakka davet edenlerden eylesin. Amin. Aşka, muhabbete, sevmeye, gayra, cennete davet edenlerden eylesin. Amin. Cehenneme davet edenlerden eylemesin. Dünyalık bir şeylerin Evet, mevkülerin, makamların veya başka şeylerin peşinden koşmaya davet edenlerden eylemez. İblise tabi olanlardan eylemez. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan size aşık bir izleyicimiz demiş. Allah'ın selamı, rahmeti, <gülüyor> bereketi sizin üzerinize ve sizin hürmetinize, sizi sevenlerin ve sizin sevdiklerinizin üzerine olsun. Efendim bizlere ikram ettiğiniz aşka, nimetlere, sevgiye nasıl şükredelim ki bu aşk her anda artsın? Efendim sizi tanıdık sizi tanıdıkça size olan hayranlığımız artıyor. Himmetinizle daha da artar inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah öyle buyurur der ki andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu artırır. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir buyurdu. Nimete şükretmek demek, önce nimetin kıymetini bilmek demektir. Nimetin kıymetini bilmek. Eğer kıymetini biliyorsak, o nimet bizim için kıymetliyse, değerliyse, bu durumda o nimet şükre, şükrana layık demektir. Eğer biliyorsak nimetin kıymetini, bu durumda onu kaybetmemek için ona sarılmamız gerekir. En büyük nimet imandır. Aşktır, muhabbettir. Ona daha büyük bir nimet düşünülemez. Yoktur zaten. Bir insan için. Çünkü aşk, muhabbet Allah'ın onu sevmesi demek. Olur. Allah'ın kurni sevmesinden daha büyük bir nimet olur mu? Olmaz. Bu durumda gönlündeki Allah'a olan, Allah için olan o aşka, muhabbete sarılmak gerekir. Onu kaybetmemek gerekir. Onu unutmamak gerekir. Onu sürekli taze tutmak gerekir. Bunun için de Allah'ın emrettiği gibi her anda onu zikretmek gerekir. Her halükarda onu zikretmek gerekir. Tesbih etmek gerekir. Hamd etmek gerekir. Varlığa bakarken hepsini bir ayet olarak okuyup her biri üzerindeki Allah'ın tecellisini o isimlerinin güzelliğini görmek gerekir. Böyle yapınca zaten aşka, muhabbete gark oluruz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Ne yana dönersen dön Allah'ın lülesi oradadır. Bu ayet tecelli eder imana dönüşüyor onda. Ne yana dönersen dön dönüyor demek ki. Evet her yana dönebilir. Evet dönüp sema eder. Aşkla sema eder. Evet böyle çıkıyor dersek inşallah Allah nimetini artırır. Aşka yolculuk yaparken, aşkı kazanırken bir de o aşkla yolculuk yapılır. Bütünüyle aşk oluncaya kadar Allah zatıyla sıfatıyla tecelli edip kul bütünüyle aşk oluncaya kadar devam eder. Huzura öyle alınır. Allah kul üzerindeki nimetini tamamlar. Her bir kul için bu böyledir. Her bir kul üzerindeki nimetini tamamlamak için ona mutlaka imkan tanır, imtihanlara tabi tutar. Her imtihan, imkan karşısında yapmamız gereken şey, Rabbim benden ne istiyor? Resulullah Efendimiz nasıl yapmış diye deyip gereğini yapıp kazanmaktır. İnşallah hep beraber şükreden, sabreden, hamdeden, tesbih eden Rabbine karşı o kulluk sadakatini gösteren kullarından olursun. Evet. Efendim bir izlenimiz. Efendim geçen hafta günahlarıma tövbe ettiğimi, esrarı bıraktığımı belirtmiştim efendim. iki yıl önce odada uzanırken bir nur odama geldi. Meleğe benzettim. Hala aklımdan çıkmıyor. Devamlı efendim bir de efendim rüyamda şeytanı hapsedip kilitlediğimi gördüm. Bunun bir hikmeti var mı? Bir de efendim namazda selamdan önce hangi duayı okumamız gerekiyor? Allah razı olsun sizden. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Tecelli eden nurdur. Meleğe benzetmiş olabilir ama Allah'ın bir ismi tecelli etmiş orada. Nuri tecelli etmiştir. Bu onun gönül halinden dolayıdır. Odada da görse, dışarıda da görse, nerede görürse görsün. O seyrettiği, gördüğü kendi gönlündekidir. Gönlünde görmüş onu. Nur onun gönlüne tecelli etmiş. O dışarı aksederken dışarıda gördüğünü zannediyor. Evet. Meleğe benzesin, buya benzemesin. O sadece öyle benzetmiş. O bir nur. Allah'ın bir isminin nurudur. O andaki haline göredir. Şeytani hapsetmişse bu durumda şeytana gücü yetiyor demektir. Şeytani bağlayabiliyor demektir. Şeytana taviz vermiyor. Bununla beraber Rabbini tercih etmiş demektir. Allah ona gösteriyor. Gücün buna yetiyor. Bunu yapabilirsin. Bunu yap. Bu arada bu e, onun için müjdedir. İkisi de müjdedir. Namazdan çıkarken hangi duayı okumak gerekir? Kardeşimizin o duayı butaha. Namaz Hocası'na bakıp öğrenilmesi gerekir. En son olarak رَبَنَا عَدْفِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرِيَةِ حَسَنَةً وَخِينَ عَزَابَ النَّارِ duasını Resulullah Efendimiz okumuş, tavsiye etmiştir. Namaz Hocası'na bakarsa oradan inşallah kardeşimiz onu ezberler. En son selam vermeden önce onu okur. Evet. Efendim bir izlenimiz, bir hazretleri bütün psikolojik hastalıklar iman eksikliğinde eksikliğindedir buyurdu. Ben de bu durumu sorguluyorum. Bir hazretlerine sonuna kadar güveniyorum. Küçüklüğümden beri 14-15 yaşında olan bir hastalığım vardı. Bipolar bozukluğu benim beyin kimyamda sorun var tuz eksikliği var beynimde bunun için ilaç kullanıyorum fakat ilaç kullanmak Artık bana ağır geliyor Bazen çocuk sesi duyuyorum takıntılarım oluyor Aklıma düşünceler geliyor ne yapmalıyım Evet Bazen konuşurken ya da sorulara cevap verirken bazen Mutlaka kardeşlerimiz de e, anlamıştır, onların da dikkatini çekmiştir. Bir şeyleri böyle tekrar tekrar söylemek gerektiğini duyuyorum. İşte gerektiği gibi e, izah etmeyince böyle eksik anlaşılmış olur. Orada mesela evet bütün psikolojik hastalıklar dedim. Ama e, demek ki yeteri kadar izah edemedik orada. Bir de zahiri olarak bir hastalıktan meydana gelen sorun vardır. Ona psikolojik hastalık denmez. O hastalığı öyle tanımlamak bir kere yanlıştır. Veya ırsi bir hastalık olur. Yani aileden gelen bir hastalık olur. Zamanla o aşığa çıkar. O da o psikolojik hastalık değildir. Hastalık aynı gibi görünüyor. İkisi birbirinden farklıdır. Birinin sebebi zahiri şeylerdir. Ötekinin sebebi manevi şeylerdir. Psikolojik hastalık dediğim o sebeplerin manevi oluşundan dolayı imandan kaynaklanır dedim. Ama ötekinde bir sorun var. Veya kafasını bir yere vurmuş farz edin, o da aynı sorunları yaşayabilir. Ona psikolojik hastalık demek doğru değildir, o imandan kaynaklanmıyor. Zahiri bir durumdan kaynaklanıyor. kardeşimizin de sıkıntısı. Evet, psikolojik hastalık değil, zahiri bir sorundan kaynaklanıyor. Ama kardeşlerimizin böyle bir durumda ilaçlarını kullanmaları gerekir. Hem de ilaçlarını aksatmadan dikkatlice kullanmaları gerekir. Bunun üzerine başka bir ilaç daha kullanmaları gerekir. Bir ilaca daha ihtiyaç vardır. O ilaç aşk her derde devadır. kana kana aşktan muhabbetten işmeleri gerekir. Buna beraber bilmek gerekir ki eğer Allah bir kulunu böyle bir imtihana tabi tuttuysa bedeninde böyle bir sıkıntı yaşıyorsa bunun bir karşılığı vardır. Bunun karşılığını hiç kimse takdir edemez. Bedende bir hastalık olduğunda bir eksiklik olduğunda bir sorun sıkıntı yaşadığında Mutlaka bunun karşılığını Allah öyle bir ikram eder ki, söyledim, hiç kimse bunu ölçemez. Çünkü bunu Allah takdir ediyor. Bir imtihan ki, süreklidir. O sürekli oradan kazanıyor. Satıcı o kazanmıyor. Onunla beraber olanlar da kazanıyor. Yani bir ailede bir diyelim ki çocuk sıkıntı yaşıyorsa veya özürlüyse veya bir Başka bir sorunu varsa, hep beraber o sorunu yaşıyorlarsa, ailece kazanıyorlar. Ailece imtihana tabi tutulmuşlar. Yani kazanma imkanı verilmiş onlara, hep beraber kazanıyorlar. Bu hesabı bir tek Allah yapar. Neyi ikram edeceğini bir tek O bilir. Aynı zamanda kardeşlerimizin bu hastalığı da böyle anlaması gerekir. Zahiri olarak bir sebep olduğunda evet, ilaçlarını kullanmaları gerekir. Çünkü sebebi zahiri bir şeydir. Sorun zahiridir çünkü. Ama eğer manevi olsaydı, ilaç değil, sadece manevi olarak. ilaca ihtiyacı var ki, o da aşk, muhabbet, o da imandır. Mesela uzun bir süre biri eğer bir hastalık, psikolojik bir hastalık yaşadı. Yani imandan kaynaklı eksikliğinden dolayı bir sorun yaşadıysa, bu beyinde de bir tahribat yapar bir bölümü açık bırakır onu kapatamaz o da artık zahire dönüşmüş. Kul iman etti o açık kalmış. Zahiri bir sorun yine ortada var. Tam olarak iman etse bile yine zahiri bir sorundan dolayı o sıkıntıyı yaşamaya devam eder. Ne yapması gerekir? Orunda bir yandan ilaçları kullanıp yavaş yavaş o ilacı azaltırken iman orayı kapatır. İman o açıklığı kapatır. Yani kul öyle bir hale gelir ki ne olursa olsun de. Seni seviyorum ya Rabbi. Ben seninle beraberim. Sen bana benden daha yakınsın. Varsın ne olursa olsun deyip ona güvenir. O beyinde açık kalan yer, o tahrip olan yer evet tamir olmadığından dolayı o en şey gene yaşar. Ama o mücadele ettiği için onu kazanır. Orayı kapatır. İmanı ile orayı kapatıyor. Allah'a tevekkülü ile orayı kapatıyor. Güveni ile orayı kapatıyor. Şeytan oraya bir böceğe verebiliyor, kapatır orayı. İlacı aşktır, imandır. Evet. Onun için kardeşlerimiz böyle durumda ilaçlarını rahatlıkla kullansınlar. Buna beraber e, o sorunu da maneviyata bağlamasınlar. Çünkü zahiri bir sebep var. Bizde kardeş bizinkinde evet tuz eksikliği var. Başka bir eksiklik de olabilir. O manevi değildir, zahiridir. Ama o zahiri tarafı da o muhabbetle, o aşla kaplamaya çalışması lazım. Onu böyle e, o sıkıntıyı gidermeye çalışması lazım. Ses gelse de önemli değildir. Çocuksesi de gelir, büyük sesi de gelir. Yapmamız gereken tek bir şey vardır. Ciddiye almamak, oraya dönüp bakmamak, bu nedendir, nişendir dememek. Sonra kapanır orası, silinir. Önemli bir şey değildir yani. Evet. Allah hem kardeşimize, hem bütün o sıkıntıyı yaşayanlara şifayı ihsan eder, ikram eder inşallah. Evet. Efendim Nallıhan'dan Fikri Koçak. Selamünaleyküm hocam. Yaklaşık altı aydır sizi takip ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ve dediklerinizi uygulamaya çalışıyorum. Allah sizden razı olsun bizi aydınlattığınız için. Ben madenciyim. Yer altında namazımı vaktinde kılabilmek için abdestimi 5-6 saat tutmak zorunda kalıyorum. Çamurlu bir alanda çalıştığım için çizmelerimle oturarak secde yapmadan namazımı eda etmeye çalışıyorum. Yaptığım makbul mudur? Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Yaptığımız... Makbul değil, çok makbuldür. Eğer bir kul zorluklar içinde kulluğunu yapmaya çalışıyor, ibadetini yapmaya çalışıyorsa, onun karşılığı mutlaka en az iki kat olmalıdır. Diğer zamanlara, nazara. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, biri Kur'an'ı öğrenmeye çalışırken, öğrendiğinde, bir sevap kazanır, eğer öğrenmeye çalışıyor, zorlanıyorsa, o iki sevap kazanır. Zorlandığı için, zorlandığı halde mücadele ediyor. Allah için mücadele ediyor çünkü. Rabbim, benden razı olsun diye, Rabbimin kelamını anlayayım diye, Rabbim bana ne söylemiş onu anlayayım diye mücadele ettiği için, ötekinin iki katı kadar mücadele etmiş, dolayısıyla iki kat kazanıyor. Aynı şey ibadetler için geçerlidir. Yani böyle rahat bir yerde ibadet yapmak başka bir şeydir. Ama böyle zorlukla, yerin altında, çamurun içinde çizmelerle ibadet etmek başka bir şeydir. Mutlaka, kardeşimiz onu tatmıştır, onun mutlaka böyle e, o muhabbeti de çok farklıdır, bambaşkadır. Bunun haberi Mesela orada diyelim ki e, abdestini tutamadı. Evet, yapılması gereken şey nedir? Kardeşimizin orada rahatlıkla e, teyvimim yapabilmesi gerekir. Teyvimim yapabilir. O teyvimimle aynı şekilde namazını alabilir. Dışarı çıkınca zaten e, abdestini alır. Allah bir konuda eğer kuruna bu imkanı vermişse, bunu değerlendirmek gerekir, söyledim. Ee, uzun süre mesela tutamayabilir, her zaman tutamayabilir. Tutamadık onda ne yapar? Tevimmim yapar, aynen namazını onunla o tevimmine de kılar. Allah hem kardeşimizde hem böyle yerin altında çalışan, zorluklar içinde ibadetlerini yapmaya çalışan kardeşlerimize yardım etsin. Eceleri Kat kat versin inşallah ikram versin inşallah evet. Efendim Sakarya'dan Cihan Esselamu aleyküm efendim aleyküm. Sizleri seviyorum Bende çok öfke var Hakim olamıyorum Herkesi yakıp yıkıp geçiyorum Ya Rabbim Ya beni terbiye et ya da canımı al diyorum. Ne yapmam lazım Nasihatlerinizi bekliyorum Evet eğer yakıp, yıkıp, etsip geçiyorsak bu durumda bir sorun var. Karşımızdakini göremiyoruz demektir. Karşımızdakinin kim olduğunu anlamamışız demektir. Karşımızdakiler, insanlar, eğer bakışımız şöyle olursa, bu benim karşımdaki ya da karşımdakiler Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Allah'ın bunlar üzerinde bir muradi vardır. Allah bunlarla beraberdir. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kendisine kul olsun, abdolsun diye yarattığı evet, meleklerin secde ettiği varlıklardır. Benim gibi insan, benim gibi deyip bakarsak, eğer onları incitir, gönüllerini kırarsam, bu durumda Allah bana gazap eder. Sevindirirsem, Allah beni sevindirir beni sever, bana rahmet eder deyip karşımızdakilerini görürsek doğru görmüş olur. Doğru yapma imkanımız olur. Yoksa sadece böyle baş gözüyle bakıp, hallerine tavrına kızıp evet, kızıyorsak bu durumda Allah ile bakamadık demektir. Allah'a göre nazar edemedik demektir. Resulüyle bakamadık, Resulüne göre bakamadık demektir. Bir mümin imanıyla bakar, iman ile bakarken Allah ve Resulü ile bakar. Bakmalıdır. Bakmak zorundadır. Bakamıyorsa sorun var. İmanda sorun var. İmanla bakışta sorun var. Bu benim elimde değil demek doğru değildir. İman ile bakınca gene o fıtrat itibariyle o hakine üzerinde durur ama asla Zülmetmez. Kızarken Allah için kızar, nefsi için kızmaz. Bu durumda yapılması gereken şey Allah ile bakmaktır. Allah'ın nazarıyla nazar etmektir. Karşımızdakinin Hazreti insan olduğunu, bir gönüle sahip olduğunu unutmamaktır. Kendimizi tanıdığımız hakkı karşımızdakini de tanımaktır. Kendimizi onun yerine koyup evet, benim karşımdaki bana böyle bir muamelede bulunursa ben kabul eder miyim? deyip kabul etmeyeceğimiz bir muameleyi karşımızdakine yapmamaktır. Böyle olursa kendine tanıdığı hakkı ne tanımış olur. Yoksa Yoksa kibirlenmiş olur. Ben ayrı o ayrı. Ben başka o başka. Ben yaparım ama o yapamaz. Demiş oluruz ki bu en büyük kibirdir. En büyük kibirlenmedir. Bu kibirden mutlaka kurtulmak gerekir bunun için. Allah'ın huzurunda öyle bir duruşla durmamız lazım ki başta söylediğim gibi sen benim Subhanı olan Rabbimsin. Ben senin aciz kulunum. Günahkar kulunum. hatalı kulunum deyip Yere batmak gerekir. Onun huzurunda başımızı yere koymak gerekir. Koymamız lazım. Bunu yaparken herhangi bir kardeşimiz hakkında gönlümüze evet, ağırlık gelirse, kötü şeyler gelirse yapmamız gereken şey başımızı onun ayağına koymaktır. Yüzümüzü onun ayağına sürmektir. Nasıl olur da ben ona karşı kibirlenirim demektir. Bunu gönül itibariyle yapması lazım. Nefis bir daha öyle o e, saygısızlığı yapmaz, kibirlenmez yani. Mutlaka nefsin terbiye olması gerekir. E, onu kontrol etme imkanımız vardır. Allah için imanımız bunu bize yaptırmalıdır. İnşallah kardeşimiz kibirleme, kibirlenmekten kurtulmak için Allah'ın nazarı ile nazar eder. başımızda böyle yere koyarız başkalarına değil, kendi nefsimize kızarız. Aynı tavrı nefsimize göstermemiz gerekir. Allah bir özelliği kura vermişse o mutlaka lazım gereklidir. Yani nasıl sevme özelliği varsa, kızma özelliği de vardır. Allah bunu mutlaka bir şey için vermiştir. Bunu kullansın diye vermiştir. Nerede kullanacak? Kızmayı evet, Allah için kullanacak. Küfre karşı kullanacak, şirke karşı Nifaka karşı kullanacak, nefsine karşı, şeytana karşı kullanacak onu. Kardeşine karşı değil, insana karşı değil, mümine karşı hiç değil. Yakınlarına karşı hiç hiç değil. Evet. Efendim süremizin sonuna da gelmişiz. Evet. İzninizle bir mesajla. Tabii, buyur. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal. <gülüyor> Bütün doğrularımı yitirdim. Artık amaçsızım, boş bir sandal gibiyim, fırtınaya tutulmuş, kuru bir yaprak gibiyim, rüzgar ile savrulmuş. Bir çiğ tanesiyim. Güneşe karşı koyamayan bütün bunlar bir şeyin sonu, bir şeylerin yok oluşu. Yok oluşlar güzel olabilir. Tekrar var olma umuduyla kötü olan canımı acıtan bütün doğrularımı yitirmek. Yüreğimdeki sevgiyi yitirmek, sevgiye olan inancımı yitirmek bu canımı acıtıyor. İlk defa bu kadar çaresizim, ilk defa bu kadar yetik, doğru bildiklerim için savaşamıyorum bu canımı acıtıyor. Yıllar önce içimdeki son sevgi kırıntıları da ölünce yazdığım son satırlarda bunlar. O günden sonra hiçbir şey yazamadım, hiçbir şey yazmadım. Sevgiye dair Ve o günden sonra her gün yavaş yavaş ölümü tattım Sevginin katili olan şeytan her defasında bir başka eli kullandı Ve bunlar hep en, yakın, en yakınımdaki insanlardı Sevginin sahibi ve benim Mevlam olan Allah Celle Celaluhu Sizi karşıma çıkararak sonsuza kadar ölülerden olmamam için Beni rahmetiyle kuşattı Rabbimin rahmet tecellisi olan efendim siz söyleyin adı Muhammed Hüseyin olan tecelliye nasıl şükredeyim ben beni sizin elinizle yeniden diriten yüceler yücesi sevginin gerçek sahibi olan Rahman ve Rahim olan Allah'a nasıl hamd edeyim selamlar demiş efendim evet ikrar etmek zaten şükür ve hamd Şükür ve hamd aynı zamanda nimetin kıymetini bilmektir. Hamd olsun. Nimetin kıymetini biliyoruz. Şükür ediyor, hamd ediyoruz. Son söz kardeşimizin olsun. Hep söylüyoruz. Aşksız insan ölüdür. Aşık Allah ile diridir. Allah bizi Allah ile diri oranlardan eylesin. Allah bizi aşksızlardan eylemesin. Allah bizi aşka, muhabbete davet edenlerden eylesin. Aşkı muhabbeti yaşayıp onu Allah'ın kullarına taşıyanlardan eylesin. Amin. Allah bizi aşkıyla aşk eylesin inşallah. Amin. Bütün hem kendine hem de insanlara, insanlığa aşk olan, rahmet olan, iyilik, güzellik, hayır olan kullarından eylesin. Amin. Gönlü cennet olan, cennete davet eden kullarından eylesin. Amin. Rabbinin zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği evet, varlık eylesin. Amin. Rabbine davet eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi dünyada bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. O kardeşliği yaşayıp tatanlardan eylesin, kardeşliğe davet edenlerden eylesin. Allah ahirette de bizi bir ve beraber eylesin, hesabı beraber vermeyi nasip etsin, ikram etsin. Bununla beraber Allah bizi hem dünyada mahcup eylemesin, ahirette mahcup eylemesin. Allah bizi huzurunda bahşif eylemesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, güzelliği, hayri, aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, bütün müminlerin, müslümanların üzerine olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.